Čakal sem. Kimmy, me boš črnil. To je me Good morning. to the wall start to more one Lee Hooker'dan Black Man Blues adlı türkü blues parçasını dinledik ve yolumuza devam edelim. Dedik bugün blues parçalarıyla daha çok ve onların da biraz hüzünlü olanlarını seçmeye gayret ettik sizin için. Ve kendimiz için de doğrusu içimizden çok oynak şeyler çalmakta hiç gelmedi doğrusunu isterseniz. Çok ağır bir yani şoku atlattık mı atlatmadık mı bilmiyorum. Şoka girdik mi onu da bilmiyorum ama Maddin'deki köy düğününde o korkunç uzun namlu silah ve el bombalarıyla 44 belki 45 belki 48 kişinin aralarında da çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşan Mazıdağ içerisinde Bilge Köyü düğün baskını da tam bir terör katliam Güneydoğu'da 25 yılın en büyük katliamı Orta Doğu'daki büyüklerden de biri tabi bu evet şey haberine de biraz önce kısaca değindik Ahmet İnsel'le Serkan Ocağ'ın bugün Milliyet şey radikal gazetesinin manşet haberi olarak çıkan radikal muhabirinin er, Genelkurmay Başkanı'nın tüm Türk vatandaşları girebilir dediği boy, Poyrazköy'deki araziye girme denemeleri başarısız oldu. Cephanelik bulunan, mühimmat ve cephaneliğin çok büyük miktarda çıktığı araziye girmenin imkansız olduğunu belirtiyor bu haber. Ee, ve e, başbuğ durumu yanlış biliyor demişler. Orası başbuğun bildiği gibi değil. Yani Genelkurmay Başkanı'na organel başbuğ Gömülü cephanelik bulunan Poyrazköy'deki araziye ilişkin ki istek Vakfı'na ait oldu. Bedrettin Dalan e, demişti ki evet. o arazi benim değil araziye el koydular. E, ya daha Fiil. doğrusu benim de fiilen ben kullanamıyorum ben bile giremem demişti. Ardından da genelkurmay şey demişti yok canım herkese açık bir arazi orası isteyen bina bile yapar haberimiz olmaz demişti Evet, yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes girer açıklaması uygulamayla örtüşmüyor diyor. Araziye piknikçi vatandaş olarak girmeye çalışan radikal muhabiri başarılı olamadı diyor. Araziye giden yolda sık sık askeri bölge girilmez levhalarıyla karşılaşılıyor. Diyor ki birinin fotoğrafını çekmiş kırmızı üzerine kocaman büyük harflerle girilmez yazılı bir... Demir saç plaket var orada plaket de denemez. büyük bir afiş gibi bir şey bu. Askerler bu yolu kullanamazsınız diyor. Bir de toprak yolu var ama o da ormanda bitiyor. Ormanı yürüyerek geçmek gerek. Üstelik toprak yolda da girilmez yazısı duruyordu diyor. Bölge halkının anlattıklarına da kulak vermişler. Kimse oraya giremez demiş bölgeden konuşanlar. Denizden tekne ile şamandıralara yaklaşınca da hemen uyarılırlar. Burada herkes bunu bilir. Bildiği için de gitmez kimse ormandan belki girilebilir ama saatlerce yürümek gerekir. Onda da asker görürse uyarır şeklinde. Zaten piknikçi muhabirlere daha doğrusu piknikçi vatandaş kılığındaki e, muhabirlere askerler girmenin yasak olduğunu çok açıkça söylemişler. Peki tamam da hani biz yine de girmek istiyoruz piknik yapacağız diye ısrarla da şey demişler. Yani işte Poyrazköy'deki orman yolundan yürüyerek gidebilirsiniz. E, arabayla gidilemez demişler ancak biz aracın plakasını ve ismini alacağız Demişler sebep olarak da eğer bir yangın Veya hırsızlık olursa sorumlusu biziz Dendiğine göre hakikaten Arazinin sorumlusu askerlerse e, Gibi garip bir durum oluşuyor Plaka ve isim vermek istemediğimizi söylediysek de Askerler gerek yok zaten biz plakanızı da Aldık demişler Evet bu durumda Denizden işi... bile yaklaşmak ayrıca imkansızmış e, Balıkçılarmış bunu da söyleyen şamandıralara bile Yaklaştığınızda zaten anında hemen gelip Uyarıyorlar ve uzaklaştırıyorlar Demiş onlarda e, Yani ...piknik için uygun alan orası değilmiş. En azından bahar geldi, yaz geliyor. Hani İstanbul'lara duyurulur, pikniğe oraya gitmeyin. Genel kurmayı dinleyip giremiyorsunuz. Evet, yasak bir durum var. Bu, bu durumda tabii gene tartışma. Poyrazköy'den çıkan çok sayıda el bombası boş. Bir kısmı boş, bir kısmı dolu lav tank silahları. Ki şimdi de öğrendiğimize göre Ahmet Selin bize bir... Subay arkadaşının, emekli subay arkadaşının bildirdiğine göre onlar da hem talimde kullanılıp hem de biraz modifikasyon yapılarak da başka bir silah da dönüştürülebiliyormuş. Onlar sis bombaları, el bombaları, e, patlayıcı maddeler C4 müydü hatırlamıyorum ama çok sayıda şeyin çıktığı bu yer aslında şimdi kime ait bu mühimmat? askerin girilmez arazisinde olduğu tekrar çıktı polis bizim de değil dedi e, asker de bizim değil dedi dalan da bizim değil dedi böylece ortada kaldı ee, yani kimsenin çıkıp da bizim demesini bekliyor olmakta biraz saflık olmaz mı abi? yani bence böyle bir durumda kimse çıkıp ha benim de bir dakika diye çıkmaz gibi geliyor bana yani riskli bir durum çıkacak açısından ama tabii bu da benim fikrim Evet, Hava Harp Okulu Komutanlığı'nı Ağustos'ta atanan tüm general Sinan Şanlı'yla birinci taktik kuvvet komutanlığının iki numaralı ismi tüm general Levent Türkmen'in de görevlerinden ayrılması üzerine şok istifa haberiyle vermiş Hürriyet Gazetesi de bunu. Ve önceki yeri Hava Harp Akademisi Komutanlığı'nda karargah evlerine üyelik iddiasıyla şüphe duyulan bir askeri personel hakkında ön soruşturma yapılmış. Bu isim daha sonra Kayseri'de tutuklanmış, tayin olduğu Kayseri'de ön soruşturmada deniyor. Metehan Demir'in haberi bu hürriyetten, prosedürün işleyişindeki bir sorun Şanlı'yı olumsuz etkilemiş olabilir diyor. Tüm General Sinan Şanlı neden ayrıldı? Dilekçeler işleme konmuş çünkü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Şanlı ve ist Türkmen'in istifa isteklerini okuyordu. Bu iki kritik makama henüz atama yapılmamış. Resmi kaynaklar istifalarla ilgili bir sorulara da yorum yok demişler. Yorum yapmamışlar yani. Bir de daha önce İncirlik üst komutanıymış. Amerikalılarla birlikte çalışmış tüm general Türkmen. İstifasının arkasında özel hayatıyla ilgili bazı sorunlar olabileceği de konuşuluyormuş. Özel hayatıyla ilgili sorunlar dedikleri şöyle bir şey. Başka gazetede satır arası bahsediyor. Daha önce İncirlik'te görevli olduğu... Ee, ...bir Amerikalı kadınla birlikte oluyor... ...olabileceği <gülüyor> falan gibi... Ee, <gülüyor> ...biliyorsun yasak. Evet, evet ama bu... Uh, ...herkisi de mi öyleymiş? Yok biriyle ilgili dedikodu buydu. Yani, ama tabii hani... Ekon e... mu özel hayat mı? Bunu da geçelim. Peki bir de Deniz ile ilgili de bir haber var. Onu da hürriyetten okuyalım. Deniz Feneri'nin sumen altı... Belgesi diye bir şey var Adalet Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Deniz Feneri ile 25 Eylül 2008'den beri yapılan çalışmaları açıklamış Adalet Bakanlığı ve Deniz Feneri ile ilgili bu bir yardım kuruluşu hatırlanacağı üzere fakat yolsuzluklar olduğu ve Almanya'daki en büyük yolsuzluk davasını oluşturduğu da. Biliniyordu Almanya'daki vatandaşlardan da toplanan yardımların kullanım alanları konusunda çok ciddi sorunlar suçlamalar vardı ve Türkiye ayağı nasıl gidiyor deniyordu. Almanya'dan gelen dosyadaki iki talepten söz edilmemesi acaba sumen altı mı yapılıyor şüphesi doğurdu diyor Hasan Aycı'nın haberi bu da Hürriyet Gazetesi'nden okumuş oğlum. Almanya şunları istiyor. Yani Almanya hukuki yardım talebiyle başvuruda bulunmuş. Bu kesinleşmiş durumda. Yeni Adalet Bakanı Sadullah Ergin'de görevi Mehmet Ali Şahin'den devraldı. Şimdi onun üzerinde suçlananların kimliklerinin belirlenmesi için fotoğraf, parmak izi ve avuç, izi, avuç içi izlerini gönderin diyor. Birincisi, ikincisi de hukuk yardımı çerçevesinde savcılardan Kerstin Lotz Kriminal Başkomiseri Aleksandr Böğün ve hükümet adına da Tanya Yakob'un da çalışmalara katılmalarına izin verin haberi. Bunu daha önce dünden yanılmıyorsam Vatan Gazetesi'nden okumuştuk. O kadar yeni bir durum değil. Onun için de geçelim bunu da takip ediyoruz diyebiliriz. Dünkü önemli bir haber vardı ondan da kısaca bahsedelim. İzlediğiniz Haberini de vermiştik dün çünkü bir buluş internet dünyasını ebediyen sonsuza kadar değiştirebilecek bir buluştan yeni bir devrimci software yazılımdan bahsediliyor. Tabii bu. bunu daha deneyemediğimiz için sadece bahsediliyor durumunda. Bir de tabii ellemek lazım birazcık durum Evet ama ayrıntılı tabii haberler evet. var ve yorumlar da var. Çok Aha. heyecan yaratmış Evet, evet internet evet. dünyasında. Andrew Johnson'ın Independent'tan haberi. Yani bu kuşağın en önemli internet devrimi oldu mu olmadı mı? Bu ay açılışı yapılacakmış bir arama motoru bu anladığım kadarıyla. Ve e, webin şimdiye kadar internet sanal alem. O da doğru bir laf mı bilmiyorum sanal alem lafı. Yani bu ilişkiler ağının hiçbir zaman şimdiye kadar yapamadığı e, bağlantıları da yaparak cevap verebiliyor. Wolfram Alpha adını taşıyor bu. Kurucusunun yaratıcısının mucidinin adıyla. Aslında Stephen Wolfram diye Britanya asıllı ama Amerika'da yaşayan bir şey ve büyük bir buluş şurada yatıyor diyor. Anında çözüm getiriyormuş. Yani bu reklamlarda kullanılan bir terimdi değil mi o? Evet. Anında görüntü. Yani mesela işte Ağrı Dağı'nın ya da Everest'in uzun yüksekliğini soruyorsun. Sözlü de sorabiliyorsun ve hemen sana cevap verdiği gibi grafiklerle kıyaslamalarla başka bağlantılarıyla birlikte bildirebiliyor. Yani konotasyonlarla işlem yapabilme yetisine sahip olduğu gibi önemli bir yeteneği olduğu söyleniyor. Ya da mesela diyor şöyle bir örnek vermişler. John Kennedy'nin John F. Kennedy'nin öldürüldüğü günde hava bulunduğunuz yerde nasıldı? Mesela Londra'yı vermiş örnek olarak ama sen de Ankara Londra ile kendi arasında bağlantı yok ama e, hani o gün günle e, yer arasındaki bağlantıyı kendisi kurabiliyor. Aslında galiba özel olduğu şey bu. Evet cevap verebiliyor ve ya da mesela bir notanın notadan bahsediyorsun hemen işte domajör bilmem ne diyorsun ve o çalıyor sana notayı ve işte Şöyle de bir şey mesela 10 yazı tura diye yazıyorsun ya da söylüyorsun hı hı. lafla da ve o sana hemen yazı tura atmadaki olasılık hesabını sormak istediğini biliyor ve cevabını da veriyor. Bu özellikle tabii Türkiye'de de çok yaygın olan <gülüyor> internet şey, televizyondaki yarışma dizilerinde işine yarabilir. Olasılığın ne kadar olduğunu var mısın yok musun gibi yarışmalarda çok işine yarayabilir. Hemen sorabilirsin. Bu bilgi ne işine yarar onu bilmiyorum ama öyle. Fizikçiymiş kurucusu Doktor Wolfram. Onun için adı Wolfram Alfa adını taşıyor. Yani ve Wikipedia'ya filan üstünlüğü şudur demiş. Uzmanlar tarafından da gözden geçiyor. Bin kişi kadar bin uzmanın da yer aldığı bir büyük sistem. Ve kendisinin icadı olan matematika adını taşıyan bir yazılıma dayalı bir arama amatoruymuş. O da zaten çok yüksek satılan ticari yüksekliği olan hem mühendisler hem bilim insanları hem de akademi dünyasındaki insanların çok kullandığı bir şey 49 yaşında Aslında genç biri parçacık fiziğinden doktorasında 20 yaşında almış hafif dahi gibi ve baya e, Google'ınında üstüne çıkabilir mi tartışmaları var birçok uzmana sormuşlar ve bayağı ...elektrikli bir... ...beyne bağlanmak gibi bir şey demişler... ...yani 1969'da ilk... ...internetin... ...kullanıma başlamaya... ...Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığından... ...kullanılmasına başlamasından sonra... ...96'da... ...Google'ın Stanford Üniversitesi'nde başladı... ...bunların da şeyi unutmayalım... ...şimdi de işte... ...Steven Wolfram'ın da... ...Wolfram Al Alfa'yı 2009'da yaratmasının... ...tarihçesi de var kısa bir tarih internetin. Fakat unutmamak gerekir ki bunların hepsi vergi verenlerin parasıyla en pahalı hı hı. en şey laboratuvarlarda kamu parasıyla yapılmış laboratuvarlarda MIT gibi yerlerde Amerika'da ondan sonra da para kazanır ticari hale gelince de özel şirketlere devredilen sistemler. <gülüyor> Böyle çalışıyor yani. Devlet kapitalizmi çalışmasının ilginç bir örneği. Öte yandan bir başka yere de heyecanla bekliyoruz tabii. Bu şeyi. Neydi adı? Wolfram Alpha'yı. Fakat şöyle de bir şey var. Yılda %10 büyüyormuş internet şeyleri. Bobby Johnson'ın bir haberi var Guardian'dan. Ve bu web provider dedikleri var ya servis Hı, sağlayıcılar. Servis internetin karbon ayak izi de almış yürümüş artık kontroldan çıkacak hale gelmiş ve bizzat internetin geleceğini de tehlikeye atacak. Yani küresel ısınmayla doğrudan bir bağ var. Şu anda kaç kişi? Dünya nüfusu ne kadar? 6,5-7 e, milyar. Arası. E, her gün mutlaka internete giren kişi sayısı ne kadar? 5 milyar. 5 milyar kişi değildir evet. o. Birden fazla giren de vardır e, herhalde. E tabii canım. Ha, tabii. Dedim yoksa, bayağı iyi olmuş canım. <gülüyor> yoksa zaten birkaç milyar insanın değil, telefonu bile yok, kurşun kalem bile yok. Yani milyarlarca insanın öyle değil. Birçok insan pek çok defa giriyor. Biz tabii. ikimiz mesela 10.000 kişi ediyoruz herhalde. Yani bütün gün internette. Evet öyle kesinlikle bir öyle bir hesap bu. Yani ama o zaman da Yok dur bakayım yanlış okudum. Bir buçuk milyar insan. Online oluyormuş her gün. Hı, Gene... Daha e, olası en azından. Evet, yanlış okudum düzeltir. Özür dilerim. Bir buçuk milyar insan. Ama yani enerji ayak izinin de yılda %10'dan fazla büyüdüğünü ve bunun da... Şimdi şöyle de bir paradoks varmış. Çelişkili bir durum var. Enerji fiyatları... Bunların, e, bu, bu gibi sitelerin internet kullanımının popülaritesinin yaygınlığının artmasından dolayı artıyor. Enerji fiyatları çünkü herkes başında. Ama aynı zamanda da e, reklam geliriyle bunlar büyük ölçüde e, kendilerini idame ettiriyor, kar ediyorlar. Onlar da resesyondan dolayı azalıyor. Hı -hı. Dolayısıyla <gülüyor> ciddi bir şey var. Mesela YouTube, dünyanın üçüncü büyük Ee, ve Google'dan da Google'ın o. Hı -hı. Ama Google'dan ağır bir şey sübvansiyon görüyor. Destek görüyor. Mali destek. Yani bütün bu işler son derece gizli. Ticari sır. Ne kadar harcıyorlar falan. hiçbir şey öğrenemiyorsun. Ne kadar elektrik harcanıyor. Kaç makine çalıştırıyorlar falan. Onlar hepsi ticari sır ama Credit Suisse bir araştırma yapmış ve şöyle bir önerisi var. Bu yıl Yarım milyar dolar kadar kaybedebilir. 470 milyon dolar kaybı olabilir bu sene demiş mesela Google'ın, YouTube'un. Çünkü çok büyük enerji gerektiren, elektrik harcamayı gerektiren videolar bütün kullanıyor tabii. Herkes istiyorlar ve endüstrinin karbon borcu da ne olacak diye. Çok ciddi bir sorun da tartışılıyor. Bu arada YouTube'un yasağının Türkiye'de birinci yılına girdiğinde de söyleyelim. Ya yaşasın. Bu da Türkiye hem karbon salımında hem de Türkiye yasaklarda. rekortmeni hem de evet. Yani hakikaten e, YouTube'u yasaklamış olmak harikaydı. Tabii YouTube tek site olsa harika olur. E, kaç site yasak? Bunlar neler? İsimleri bile belli değil. Hani şansa giriyorsunuz bir yere Google'dan bir şey aradıktan sonra. a Burası da yasakmış deyip devam ediyorsunuz hayatınızda. Ee, ama en irileri YouTube O yüzden bunun üzerinden daha çok tartışıldı bir, Birinci yılı dolmuş durumda kapalı olmasın YouTube'un Türkiye'ne talep eder YouTube Türkiye'de şirket açacak Gibi garip bir talebimiz var Böylece muhatap olacakmış Evet çok güzel kendisini e, konuk ettiğimiz e, Profesör Mustafa Akgül Var İnternet evet. Teknoloji Derneği Başkanı O da Türkiye internetle Savaşmaktan vazgeçmelidir Demiş hakikaten böyle bir Mücadelesi var. Türkiye'yi rezil eden yasak bir yaşında diye vermiş Radikal gazete bu haberi. Yazılı bir açıklama yapmış Mustafa Akgül ve diyor ki ülkemiz internetten korkan, onu kontrol etmeye çalışan, internete savaş açan bir ülke görüntüsü çizmektedir. Yasaklar en iyisinden Türkiye'nin kafasını kuma gömmesidir diye konuşmuş. Ve en çok da yurttaşlara zarar veriliyor. Ülkemiz matbaada gecikmeye benzer bir mantıkla interneti yasaklamaktadır diyor. Şimdi peki şey ne olacak? Al sana günün sorusunu soruyorum. Ve düşünüp bir kere de cevap vereceksin. Wolfram Alpha çıktığı zaman ne olacak? Yasaklanacak mı? Yasaklanmayacak mı? Vallahi onu içeriği belirliyor biliyoruz ki. Ve kimin şikayet edeceği falan filan. Kim bilir yani Google'ın yasaklanması Geçen aylarda ciddi ciddi tartıştığımız <gülüyor> Konulardan biriydi yani WordPress Blogger falan gibi hani e, Milyonlarca kullanıcının Kullandığı ve hani gerçekten Bilgi kaynağı olan yerleri bile yasakladı Şu ana kadar mahkeme e, Yani belli olmaz ne olmasın Mantıklı Ama yani onlar da Türkiye aleyhine bir şeyler koymasınlar Değil mi or, yani Bu işin from... bir şirketler işi olduğunu ve Aslında içindeki E, malzemenin kim tarafından konulduğunun kontrol edilmediğini falan filan e, pek de hesaplamıyoruz. Yani bir editoryal var tabii ama bununla ilgili kurallar aslında hani e, günde 3 milyon 5 milyon malzeme girilen bir yerde çok daha ağır işliyor. Yani şimdi sen anında görüntü veren bir meselede anında cevap veremedim bana? Wolfram Alpha yasaklanacak mı Türkiye'de? Atatürk ve Türkiye aleyhine Girilen şeylerinden dolayı e, Büyük mi? ihtimalle Atatürk ve Türkiye aleyhine Veya öyle ad edilen, Çünkü Bir kısmı öyle bir kısmı e, Daha da garip neyse e, Bütün bunların hepsi e, orada da olacağına göre Büyük ihtimalle artık hakikaten mahkemenin Keyfine kalıyor Yani Tutan, malzeme ayıklamak tutarlı, gibi şimkansız şey olduğuna göre Tutarlı olunacaksa tabii. E peki Bir o kampanyaya zaman, başlayalım yasaklansın daha açılmadan Nasıl? Hayır olmaz bu. Olmaz mı? Ben çok daha pozitif bir kampanya öneriyorum sana inat ee, Stephen Steven Wolfram'a yazalım şirket gelsin burada Elmadağ'da şube açsın ee, muhatap olsun. Hangi? Malum ekonomik kriz bir bölüm mesela arşive küçük bir ofis açsak kendisine <gülüyor> bize de biraz kira verse falan. E, mantıklı abi mantıklı Hem e, TCK kazanmış hem biz kazanmış hem Wolfram kazanmış olur. Ve insanlık kazanmış E tabi en nihayetinde Sayemizde evet, bence de öyle Yalnız karbon ayak izini artık hesaplamayı ayrı tutarız O başka Zaten yasaklamakla karbon ayak izi gitmiyor Çünkü Yo, gizlice giriyor Başbakan da söyledi Ben Herkes de giriyorum diyor, diye Bir yolunu buluyor ben de giriyorum siz de gidin demiştim Evet De. Durum bu merkezde. Yani Türkiye'de aslında hukuka dair de çok öz bir durum yani kurallar illa da uyulması için konulan e, durumlar değiller biliyoruz ki. E, yani bu da bir prosedür efendim şimdi koymak gerekiyordu koyduk gibi bir yere geliyor iş. E, bu arada son dakika artık çıkmadan e, son gelişmeleri de söyleyelim. E, Mardin'de olan bitenle ilgili jandarma e, bölgede bölgeyi tamamen güvenlik altına almış. E, kimsenin girip çıkmasına izin verilmiyormuş. Dört diş makinesi mezarlar kazıyor ölenler için. Ee, bir yandan delil aranıyormuş köyde. Ee, köyün erkekleri de döndü herhalde ve çok aslında yani onları düşünmek bile istemiyorum hakikaten. Korucu olan o köyün erkekleri. 8 kişi bu konuda göz gözaltında. Ee, onlar evet. da şu anda sorgudalar. Daha henüz dışarıya bir haber çıkmış değil. Ev, evlerine döndüklerinde ne bulacaklarını bilmiyoruz. Biz biliyoruz da Onlar ne yapacak onu hiç bilmiyoruz Televizyonlarda bu arada Konuşmaya başlamış birkaç görgü tanı e, Saldırı için ortada herhangi bir sebep yoktu Diyorlarmış e, Bölgede jandarma mayın araması yapıyormuş Üç kişi de Mardin Devlet Hastanesi de yaralı olarak Şu anda tedavi ediliyormuş Evet peki Çıkıyoruz Lightning Hopkins bugün hep blues çaldık bir de Lightning Hopkins diye lakabı şimşek yıldırım olan Hopkins'in gitar Latin adlı parçasını dinleyerek çıkıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. mm če kaste